Meyzin minaret çıkıp seni Allah'a davet ediyor. O davet meyzinin sözleri değildir. haksini seni davet etmektedir. Meyzin ağzıyla. Bektubu Rabbani. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu davet kimin? İşte büyüklüğüne nihayet olmayan Allah'ın daveti. Sonra meyzin eşhadü en la ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. İbadete layık. Ben şehadelerim diyor. Sonra arkasından gene eşhadü enne Muhammedur Resulullah. Ve meyzin ezan okuduğu vakitte Hatta teala... Mezini tasdik etmekte, dinlemekte mezini yani. Söyle söyle meyzin efendi, hak konuşuyorsun, hak kelamını söylüyorsun diyor Cenab-ı Hak, bizzatî tasdik ediyoruz. Diğeri Ramuzul Ahadis'te görürsün, Arap kardeşleri bulursun eylarcığım. salah, salâh, hanyâle salâh. Birinci hanyâle salah müminlere, ikincisi namaz kılmayanlara. Yani ya. iman etmeyenlere, salâhâk olsunuz gelin. Birincisi müminlere, ikincisi onlara. Hanyâlel felâh, birincisi müminlere. İkincisi inanmayanlara, gelin felaha, iman edin diyor yani. Birini imanda sebatı çağırıyor, taata çağırıyor, takvaya çağırıyor, Allah'ı sevmeye çağırıyor, ikincisini nadan kurtulmaya çağırıyor. Sonra altında ne var? Bitti. Davet bitti. Altında imza var. Allahu Ekber, Allahu Ekber imzasu. La ilahe illallah, benden başka ibadete layık bir Allah yoktur. Onun için meyzinin ağzından... Bunların ezanı Hak vidası ve onun davetidir. Hemen icabet eyle. Ömrünü fenaya geçirme. Hakkın bu davetini ganaim bil, ganimet bil, nimet bil, devlet bil, saadet bil.